Bir an hayboldun gibi, yaşadım kıyameti, Yoruldun ama buldun, ey kalbin emaneti! Yeniden su yürüdü dalıma, yaprağıma, Bir bakışın cam verdi kurumuş toprağıma. Şiçeğe durdu kalbim, istim parmaklarından, Göz çeşmem suya erdi sevda kaynaklarından. Bir aydınlık denizin sonsuz derinliğinde, Yüzüyorum gözünün yeşil şerindinden. Bir ışık, bir kelebek, biraz çiçek, biraz kuş. Yeni bir ülke yüzün ellerinde kaybolmuş. Soluğum bir kuş gibi uçuyor ellerine. Kapılıp gidiyorum saçının sertlerine. Gözlerinden göüme sayısız yıldız akar. Bir gülüşün içinde binlerce lamba yanar. Bir kurtuluş an çağrı senin adın, Sesin ne kadar sıcak, sesin ne kadar yakın. Tabiat bir bembeyaz gelinlik giymiş gibi, Yüzüme kar yağıyor, sanki erinmiş gibi. Sensiz geçen zamanı belli yaşamamışım, Sensizlik bir kuyuymuş, onu aşamamışım. Bir yol buldum öteye geçerek gözlerinden. İşte yeni bir dünya, peygamber sözlerinden. Ölüm bize ne uzak, bize ne yakın ölüm, ölümsüzlüğü tattık, bize ne yapsın ölüm?